341, numaralı konu, Abdullah bin Zübeyir ile annesinin kıssası, evet, Abdullah bin Zübeyir benim yanımda kimse kalmadı, kalanlar da beni teslim olmaya davet ediyorlar, diye annesine haber gönderdi, annesi ona, eğer sen Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini ihya etmek için Emevilere isyan etmişsen, hak uğrunda canını feda et, yok, eğer dünya için bunu yaptıysan, o zaman senin ne dirinde, ne de ölünde hayır yoktur, diye cevap gönderdi.